da kısım kısımdır. İyi dinle. Bak hangi postadasın? Hangi sınıftasın? İman dinlediği vakitte iman birdir ama nuru azalır ve çoğulur ehşinsel cemaat Meslebinin itikadına göre. Şimdi hangi mertebedesin ondan anlayacağım sana. Bir iman var işitmişsin. Ateş yakar diye. Bir iman var ateşin yaktığını görmüşsün. Gözünden. Birinin elini yaktı, yemalını yaktı. Bir iman var Ateşe elini soktun ve ateşin ne olduğunu anladın. Hakk'a iman da böyledir. Yani ilmel yakın, aynı yakın, Hakka yakındır. Bir de beynel yakın vardır. Allah azap eder demişsin. Böyle inanmışsın. Fakat azab ettiğini gördün mü? Baktın ama görmedin. İşittin ama anlamadın. İşittin, duydu, anlamadın. Sana azab ettiğini biliyor musun? Tattın mı onu hiç? Ahiret alemindeki azabın bir cüz'ü dünyada hastalıkla Allah beyan etmiştir. Hastalıkla, iptila ile. Bu beyandır, bir ayettir. İslam var, iman var, ikan var, ihsan var. İslam, hakkın ibadet vaatını yaparak Allah'a teslim olmak ve selamet bulmaktır. Bunu yapmak için insanda bir iman vardır. Bu iman, ilme lakin olursa işi ahirete taalluk ettirirsin. Ahiret alemindeki olacak hadisata.